Haydi ey mücahidim Hilafet geldi artık Gel katıl bu kervana Oturan olmasakın sakın Haydi ey mücahidim Hilafet geldi artık Gel katıl bu kervana Oturan olmasakın sakın Yıllarca hayalini Kurduğumuz hilafet işte geldi kardeşim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 Gel katıl bu kervana Oturan olmasakın. sakın Şam'da parlayan ateş Dünyayı tutuşturdu Bu davayı sırtlanan Bu diyara koşturdu Şam'da parlayan ateş Dünyayı tutuşturdu Bu davayı sırtlanan Bu diyara koşturdu Haydi ey mücahidim İlafet geldi Artık gel katıl bu kervana oturan olmasakın sakın haydi ey mücahidim ilafet geldi Artık gel katıl bu kervana oturan olmasakın sakın hoşuna giden evin o karılı ticaretin ağlı koymasın seni Akraban kardeşlerin, kardeşlerin hoşuna, hoşuna giden evin, evin o karılı ticaretin alı koymasın seni senin, akraban kardeşlerin. kardeşlerin haydi ey mücahidim ilafet geldi artık gel katıl bu kervana oturan olma sakın haydi ey mücahidim ilafet geldi artık Gel katıl bu kervana oturan olmasakın sakın kalbini karartmasın içindeki bahanen çakılıp kalmayasın mustazaflar alarken kalbini karartmasın içindeki bahanen çakılıp kalmayasın mustazaflar alarken haydi ey mücahidim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 Oturan olmasa.